Seval Şahin Ali Şükrü Çoruk anlatıyor Huzurda özgürlük meselesi Huzuru nuranda değil içimde aramalıyım Bu da ancak feragatle olur Benim bu podcast dizisinde üzerinde durmak istediğim konu huzur romanı ve e, o romanda sıklıkla karşımıza çıkan bir problematik üzerine olacaktır Bu da Özgürlük meselesi. Huzur romanını hepimiz biliyoruz. Tanpınar'ın en önemli romanlarından ve Türkiye'de bir katının da en önemli eserlerinden birisi. Bu romanın özelliği içinde pek çok meseleyi barındırması, tartışma açması. Bununla beraber bu meseleler ve tartışmalar neticesinde Tanpınar'ın kesin bir sonucu okuyucuya empoze etmemesidir. Başka bir deyişle. Bu meseleler ve sorunlar karşısında duyucuyu özgür bırakarak adeta kendi yolunu tercih etme imkanını bırakması. Benim huzur romanında e, gördüğüm problemlerden birisi de insanın temel sorunlarından, temel problemlerinden birisi olan özgürlük konusudur. Ee, huzur romanın bu ne şekilde yer almıştır, ne şekilde taşınmıştır? Hem de e, uzun uzadıya konuşulacak bir mesele. Ancak ben e, roman başında e, verdiğim alıntı üzerinden bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Huzur romanının kahramanı Mümtaz, insanın daha doğrusu dünyanın sınırlarıyla çok erken bir yaşta tanışmıştır. Nedir dünyanın sınırı? Elbette bu dünyanın e, gelip geçici e, bir hayata sahne olmasıdır. E, ve iki gerçeklikle aslında örülür ve bu iki gerçeklik etrafında biz dünyayı yaşarız. Nedir bu iki gerçeklik? Birisi ölüm gerçeği. Yani dünyada insanın hayatının belli bir sınırı vardır ve bu nihayetinde ölümle neticelenecektir. Diğeri ise bu ölümü aşma. Ölümün üzerine çıkma kaygısı ve mücadelesidir. Onu da haz duygusuyla ancak gerçekleştirilebileceğine inanır. Fakat bu hazın da sınırları bellidir. Nihayetinde bir şeye hazla bağlandığımızda ya da o hazı yaşadığımızda da onun belli bir sınırı vardır. Nihayetinde o hazın süresi geçtikten sonra yine dünya ile karşı karşıya. Kalacağız. Çocuklukta karşılaştığı bu iki önemli gerçek Mümtaz'ı hayatı boyunca devam edecek, hayatı boyunca e, meşgul edecek ve bunun üzerine çıkma, bunu aşma yollarını arayacaktır. Mümtaz'ın hayatında e, ölümü yenmenin ve dünyanın kendisine dayattığı e, sınırları aşmanın yolu sanattan geçer. Yani sanatla ilgilenmek, sanatla hemhal olmak, bir sanat eseri ortaya koymak bu dünyanın aşmanın yollarından birisidir. Ve tercihini bu yolda kullanır. Bu beraberinde elbette özgürlük sorununu da getirecektir. Yani dünyayı aşmak demek özgür olmak demektir. Sanat yoluyla aşmak da özgür olmanın bir parçasıdır. Peki bu mümkün olabilecek midir? Elbette de bunun mümkün olacağına inanır ve neticede Nuran'la aralarında bir aşk başlar. Fakat Mumtaz'ın Nuran'la olan aşkını basit bir e, ikili ilişki olarak e, yahut sadece aşk üzerinden temellendirmek de eksik bir yaklaşım olacaktır. E, Mumtaza göre aşk e, Nuran'a duyduğu aşk onun o başta sınırlarını çizdiği sanatla yakından ilgilidir. Çünkü e, Mümtaz'ın Nurhan'la ilgili değerlendirmelerinde, hatta ilk karşılaşma anında yaptığı e, kendisinde uyanan izlenimlerde hep e, sanatın izlerini görürüz. Vapur'da ilk karşılaştıklarında Nurhan'ın bir e, ideal sınırları çizilmiş, önceden belirlenmiş bir Yunan heykeline benzetmesi, adeta Milo Venüsü'nü anlayacak bir güzellik içerisinde görmesi bunun delilidir. Ona göre Nuran bir sanat eseridir ve yaptıklarıyla, hareketleriyle, görüntüsüyle adeta bir sanat eserinin canlı numunesi olarak karşısında Durur ve onun her şeyinden elbette eksiksiz bir sanat eseri olarak gördüğü için de her şeyinden etkilenecek ve ona bağlanacaktır. Bu onun bir özgürlük arayışına da yani Nuran üzerinden özgürlük arayışına da işaret etmektedir bu yaklaşım. Peki Nuran bu durumdan memnun mudur? Yani Mümtaz onun üzerinden özgürlük arayışı içerisinde elbette sanat vasıtasıyla onu sanatın yerine koyarak Sanat vasıtasıyla özgürlük arayışı içerisindeyken Nuran bu durumdan memnun mudur? Elbette memnun değildir. Çünkü Nuran'ın bu ilişkiden beklentileriyle Mümtaz'ın beklentileri arasında dağlar kadar fark vardır. Zaten bu beklentiler çakışmadığı için de bu ilişki sonlanmaya mahkum olacaktır. Bu romanda ele alınan olaylar ışığında ayrılık gerçekleştikten sonra Mümtaz'ın nurana olan bağlılığı elbette hemen bitmeyecektir. Adeta onun bir anlamda esiri olacaktır. Yani özgürlüğe ulaşayım derken esarete mahkum olacaktır. Ve nihayetinde romanın sonuna doğru da bu başta belirttiğim o meşhur adeta romanın da ana fikirlerinden birisi olacak cümleyi söyleyecektir. Nedir o cümle? Tekrar edecek olursak, huzuru yani özgürlüğü, mutluluğu, kendi kendine olmayı, kendi olmayı, nuranda değil, içimde aramalıyım. Bu da ancak feragatle yani nurandan kurtulmakla mümkün olur diyecektir. Peki, nurandan kurtulduktan sonra yani nuran esaretinden kendi deyimi ve tabiriyle nuran esaretinden kurtulduktan sonra Mümtaz e, yine başından beri aradığı o özgürlüğe ulaşabilecek midir? Bu soru da e, önemli. Bu sorunu da iki isim üzerinden tartışmak, araştırmak gerektiğine inanıyorum. Bu iki isim e, Mümtaz'ın hayat yolculuğunda eş zamanlı olarak karşısına çıkan bu isim elbette Suat ve İhsan'dır. Suat'ın temsil ettiği hayat yani o nihilist, anarşist, hiçbir moral değerlere inanmayan ve hayatı reddeden ve kendine göre tefsir ettiği, yorumladığı bir hayatı yaşayan e, Suat, Mümtaz için bir rol model, onun e, özgürlük arayışı içerisinde bir örnek e, olabilir mi? Elbette e, olamaz. Zaten e, romanın sonuna doğru yine Suat, İntihar ettikten sonra hayali olarak karşısına çıkıp yaptıkları konuşmalarda da bunu görürüz. Suat aynı şekilde hayat karşısında kendisi gibi davranması için e, Mümtaz'ı e, intihara davet eder. Mümtaz ise, Mümtaz ise bu intihar davetini kabul etmez ve bu dünyada yapacak işlerim var diyerek reddeder. Neden Suat'a söyledim? Suat da e, Nuran kadar olmasa bile, elbette Nuran gibi olmasa bile, Mümtaz'ın sevdiği karakterlerden birisidir. Mümtaz'ı Suat'ı neden sever? Hayat karşısında cesur olduğu için sever. Yani e, hayatla mücadele, e, elbette kendi düşüncesi, kendi e, doğruları e, etrafında mücadele ettiği için bütün dünyayı karşısına, başta yakınlar olmak üzere e, çevresindekileri karşısına almak pahasına onunla mücadele ettiği için adeta tersten bir Sisifos olduğu için sever. Bu cesurca yaklaşım e, mümtazın her zaman ilgisini çekecektir. Aralarında ciddi anlamda çatışmalar, fikir farklılıkları olmakla beraber mümtazın bütün bunlar mümtazın suatı sevmesine engel olmayacak. Bununla beraber Suat'ın da o meşhur intihar davetini geri çevirecektir. İkinci e, önemli, Mümtaz'ın yolculuğu sırasında bir adeta rol model adayı olarak karşımıza çıkan ikinci en önemli örnek ise elbette e, İhsan'dır. İhsan tabi babası öldükten sonra hem e, babası yerine hem ağabeyi yerine koyduğu önemli bir norm karakterdir romanda Mümtaz'ın. Ve ona devamlı surette bir fikri empoze etmeye çalışır. Elbette bu empoze zorla değildir. Onu bir takım hareketlerinde, bu Nurhan'a duyduğu aşk örneğinde olduğu gibi davranışlarında serbest bırakmakla beraber nihayetinde onun mesuliyet, yani sorumluluk duygusu içerisinde yaşama, hayata asılması gerektiğine inanır ve onun özgürlüğünü, mutluluğunu ancak bu yolla ulaşması gerektiğini söyler. Dolayısıyla Mümtaz'ın hayatında önemli bir boşluğu, baba boşluğunu da fırtması dolayısıyla önemli bir karakterdir İhsan. Bununla beraber baba gibi olma korkusu, yani İhsan'ın bir kopyası olma korkusu da roman boyunca hissedilecek ve Aralarında bazı çatışmalara da yol açacaktır. Bu özgürlük arayışı içerisinde, Müktaz'ın genel özgürlük arayışı içerisinde onun bu amacına yani özgürlük amacına ulaşmasına katkıda bulunabilecek en önemli karakterin İhsan olduğuna inanıyorum. Bu tabii İhsa'nın düşünceleri bizde kamuoyu da hatırlatacaktır. Albert Camus'un absürt felsefesinde biliyoruz ki evet bu dünya saçmadır. Doğuyorsunuz ve günün birinde öleceksiniz. Öleceğinizi bile bile bu yaşantıyı hayatı sürdürmek saçmadır. Bununla beraber intihar etmek de saçmadır. Yani hayatın kendisi kadar saçma bir şeydir. Ne yapmak gerekir? Elbette bu hayatı anlamlı kılacak aktiviteler içerisinde bulunmak mümkündür. Bu da kendisini başta kendisine ve bütün insanlığa sorumluluk hisseterek yaşamakla mümkündür. Yani İhsan'ın üzerinde durduğu mesuliyet fikri, sorumluluk fikri, Tanpınar'ın Albert Camus'un etkilenerek romanda ele aldığı bir fikirdir. Romanın sonuna doğru İhsan elbette hastadır. Pek çok düşünce savunulmakla beraber, tek bir düşüncenin empoze, edilmemesine örnek olarak e, bunu da gösterebiliriz. İhsan bunları savunmakla beraber İhsan'ın hastalığı onun düşüncelerinin de doğru olmadığı yönünde okuyucuda soru işaretleri bırakacaktır. Bununla beraber Mümtaz Suat'ın o intihar davetini reddettikten sonra İhsan'ın düşüncelerine daha fazla yaklaşacaktır. Az önce de söylediğimiz gibi Suatı reddederken daha yapacak işlerim var demesi, ben de İslam'ın o sözüne ettiği mesuliyet fikri etrafında hayatına devam ettireceği hissini e, uyandırmaktadır ve nihayetinde çözümsüz biten romanı okurda devam etme durumunu da dikkate alacak olursak benim düşüncem. İhsan'ın düşünceleri doğrultusunda elbette o düşünceyi de daha da genişleterek çünkü bir baba kompleksi içerisinde mümtaz ihsan da olmak istememektedir. Yani babanın ölmesi gerekir. Ee, baba ölecek ve onun bıraktığı yerden onun düşüncelerini de genişleterek mümtaz mesuliyet fikri etrafında hayatına devam edecek ve nihayetinde de belki de ...aradığı özgürlüğe ulaşmış olacaktır. Sanat kritik sunar, yaz sıcağında bir esinti, Ahmet Hamdi Tanpınar, dergah yayınlarının katkılarıyla...